Bölüm 105. Hurma ve benzeri şeyleri ikişer yememek. Hadis 742. Cebele İbne Suhaim şöyle demiştir. İbni Zübeyr ile birlikte savaştığımız yıl kıtlık oldu. Bir ara bize erzak olarak hurma verilmişti. Hurmayı yerken Abdullah İbne Ömer yanımızdan geçti ve şöyle dedi. Hurmayı ikişer ikişer yemeğiniz. Çünkü peygamber, Sallallahu aleyhi ve sellem, humayı çifter yemeği yasakladı. Ancak kişi yemek arkadaşından izin almışsa yiyebilir.